Saygıdeğer başkanımıza teşekkür ederim. Değerli misafirler şimdi giriş konuşmasına geçeceğiz. Giriş konuşmasını saygıdeğer İhsan Fazlıoğlu hocamız yapacak. İhsan Fazlıoğlu İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde felsefe bölüm başkanlığını yürütmektedir. İRSİKA Yazmalar Bölümünde araştırmacı olarak çalışan fazlıoğlu, 1994 yılında Kahire'de yazmalar üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe, felsefe Bölümüne geçmiş ve 1998 yılında aynı bölümde doktorasını tamamlamıştır. 2001-2002 yıllarında Oklahoma Üniversitesi'nde sahasıyla ilgili araştırmalar yapmıştır. 2005 yılında Üniversiteler Arası Kuruldan Döcentlik Ünvanını almıştır. Profesör Doktor İhsan Fazlıoğlu hocamızı giriş konuşması için buraya davet ediyorum. Sayın hocam, buyurun. Şöyle rahat olun, biraz gevşeyin, gerilmeyin. Çünkü bir gerginlik hissediyorum, böyle bir elektrik algısı var. Muhterem hocalarım, değerli meslektaşlarım, kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başlamadan önce bu toplantıyı düşünen, düzenleyen ve bu hale gelmesine katkıda bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na ve onun değerli görevlilerine ve emiği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim konuşmam çok felsefi olmayacak. Biraz daha sonra yapılacak felsefi ve tarihsel konuşmalara bir hazırlık mahiyetinde olacak. Onun için amacım gerginliği gidermek, biraz gevşetmek, masaj yapmak, zihni bir masaj yapmak ama bu zihni masajı yaparken mesaj vermek. Bütün konuşmamın içeriğini bu şekilde özetleyebilirim. Ünlü düşünür Herakleitos, uykuda olan insanların kendi dünyasında yaşadığını söyler. Ama uyandıklarında herkesin tek bir dünyada yaşadığını fark ettiğini belirtir. Uykuyu yalnızca biyolojik olarak düşünmeyelim. İnsanlar içlerine gömülü olduğu psikolojik durumları bir uyku olarak, uyku durumu olarak kullanabilirler. Ya da içerilerinde yaşadıkları anlam-değer dünyalarını, ideolojileri, dinlerini tek başına başkalarına dikkate almadan kendi uykuları haline getirebilirler. Dolayısıyla bu tür konferanslar, bu tür sempozyumlar insanların içerisinde gömülü olduğu bu uykudan uyanmalarına, dürtülmelerine neden olabilir. O açıdan dikkatle bizi dürten, bizi kargılayan, bizi rahatsız eden, bizi gerçekliğe dönmeye çağıran bu tebliğlere ve bildirilere dikkat kesilelim ve içerisinde yaşadığımız o tek dünyanın anlamını idrak etmeye çalışalım. Ancak burada bir sorun var. Bunu da daha baştan ifade etmek lazım. Uyuyan bir insanı uyandırmak kolaydır. Ama uyuma numarası yapan bir insanı uyandırmak çok zordur. Dolayısıyla bu tür toplantıların ya da bu tür konuşmaların ve söylemlerin en önemli açmazlarından bir tanesi uyuma numarası yapmak ve konuyu, konunun içeriğini Doğru ya da yanlış yargıları verebilecek bir yapıdan çıkartıp politik, ideolojik ve benzeri konular için enstrüman olarak kullanmaktır. O açıdan sunumlarımızda ya da bu konularla ilgili özellikle yabancı coğrafyalarda, mekanlarda yapacağımız konuşmalarda, ileri süreceğimiz tezlerde sahici olmak konuştuğumuz konuyu bir enstrüman olarak değil, bizatihi konunun kendi değeri açısından ele almak zorundayız. Bu, dikkat çekmek istediğim birinci mesele. İkinci mesele ise, birincisinden daha da önemli. Genelde bu tür konferanslar, bu tür konular, bizim mantık dilinde hakiki önermeler dediğimiz alan içerisinde ceryan etmesi, mahiyetler üzerinden gitmesi, ve belirli özsellikler Üzerine inşa edilmesidir Masa başında Kavramlar üzerinden Ve kavramlar içerisinde yürütülen Tüm Bu konuşmalar Pratik hayatın gerçekliğiyle Yüzleştiğinde Sapmalar ve sapıtmalar gösterir Bunun nedeni nedir? Bunu bir örnek üzerinden ifade etmeye çalışayım Her akıllı insan eğer psikolojik bir sorunu yoksa insan hakları dediğimiz terkibi ciddi alır ve insan üzerine, insanın hak kavramı üzerine ciddi bir şekilde konuşur. Ama günlük dünyaya geçtiğimizde artık o hak kavramı insanların gücüne, sınıfına, mensup olduğu devlete, siyasi örgüde güce göre değişir. Artık insanların hakları İnsan haklarında yaptığımız konuşmaya bir mutabakat göstermez. İnsanlar derecelenmeye başlanır. Kızılderilerin hakları mı? Zencilerin hakları mı? Eşitsizlikler ortaya çıkmaya başlar. Dolayısıyla bu tür konuşmalarda kavramlar içerisinde icat ettiğimiz ya da kavramlar üzerinde inşa ettiğimiz konuşmaların günlük hayattaki karşılıklarıyla samimi bir şekilde yüzleşmemiz lazım. Aliye İzzet Begoviç'in dediği gibi tek tek insanları sevemeyenler insanlık kavramına sığınırlar. Bu tür konuşmalarda en büyük sorunlardan biri kavramlara aşık olmak, kavramların içerikleri üzerine rahatça konuşmak ama o kavramların karşılık geldiği gerçeklikle yüzleşmekten kaçınmak ve yüzleşmeye başladığımızda ise örtmek bütün çöplüğü halının altına süpürerek temiz olduğumuzu göstermeye çalışmak gibi bir davranışla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu günlük siyasi olaylarda da görmemiz mümkün. Hatta ben Ali İzzet Böger için bu cümlesini Müslümanlar içinde Müslümanlar için uyarlanabileceğini düşünüyorum. Tek tek Müslümanları sevemeyenler İslamcılık kavramı etrafında edebiyat yaparlar. Halbuki İslamcılık bir ideoloji olarak bir dünya görüşü olarak, bir siyasi duruş olarak, bir ekonomik program olarak artık ne derseniz deyin, son derece zengin içeriklere, çağrışımlara sahip felsefi analizleri kaldırabilecek bir yapı gösterebilir. Ama bu yapıyı tek tek Müslümanların durumuna uyguladığınız zaman ortaya değerler üzerinden yürütülmüş yapıların içi boş, anlamsız olduğu gerçekle karşılaşırsınız. Buna son derece dikkat etmemiz lazım. Kavramsal düşünceler değerler üzerinden yürütülür genelde. Halbuki değerler insanı tatmin eder, düşündürtmez. Bunun yerine nesneler üzerinden, olgu ve olaylar üzerinden, tekillikleri olan olgu ve olaylar üzerinden düşünmemiz lazım. Değerler üzerinde konuşmak insanların dikkatini çekebilir. Vicdanlarını rahatabilir ama çözüm üretmez. Bu açıdan yalnız başına inandığımız değerlerin her şeyi çözeceğini düşünmemeliyiz. İslam ya da mensup olduğumuz başka bir ideolojinin içeriği tek başına nes olgu ve olayları çözmeye yetmez. Doğrudan bu olgu ve olaylarla yüzleşmemiz lazım. Bunun nedeni nedir? Nedeni şudur. Bir terzi düşünelim. Her terzi dikeceği, dikeceği pantolon için bir modele sahiptir. Ancak o modeli tek tek insanlara uyguladığı zaman insanların ölçüsünü almak zorundadır. Masabaşı konuşmaları genelde model konuşmalarıdır. Eğer siz kafanızdaki modeli mutlak kabul edip, son aşama kabul edip, insanlığın pantolon modelinde ulaşabileceği son durum kabul edip, insanlara onu dikte etmeye çalışırsanız, pantolonun denk gelmediği, uymadığı insanlara zulmetmeye başlarsınız. Eğer uzunsa ayaklarını kesersiniz. Zayıfsa kilo almasını istersiniz. Kiloluysa zayıflamasını istersiniz. Halbuki model bir şart olmakla birlikte yeterli değildir. Her terzi pantolon modeline sahip olmakla birlikte o pantolonu isteyen kişinin, bireyin tekilliğin ölçüsünü almak zorundadır. Bu örneği insan durumuna uyguladığımız zaman hangi tür dine, hangi tür dünya görüşüne, hangi tür ideolojiye, hangi tür politik mensubiyete sahip olursak olalım, insanlarla muhatap olduğumuzda onların ölçüsünü almak zorundayız. Kendimizi onlara dayatmak değil. İnsanın ölçüsünü almak niceliksel bir şey değildir. Matematikten bahsetmiyorum. İnsanları anlamaktan bahsediyorum. Çünkü insanlar yalnızca formlar dünyasında değil bir anlam değer dünyasında yaşarlar. Dolayısıyla insanlarla iletişim kurabilmenin asgari şartı o insanın anlam değer dünyasına nüfuz etmek, ona muhatap olmaktır. Bunun da asgari şartı bilmek değildir. Bilmeyi çok abartıyoruz, anlamaktır. İnsanların anlam-değer dünyaları hakkında kitap okumak, ansübeler devirmek, molla Google'dan tarama yapmak tek başına o insanı tanımamızı sağlamaz. Siz Almanya'da yaşayan Türkler olarak Alman tarihi hakkında, edebiyatı hakkında, kültürü hakkında ciltler dolusu kitap okuyabilirsiniz. Ama bu Alman ulusunu tanımanızı sağlamaz. Bilmek gereklidir ama yeterli değildir. Tanımanın asgari koşulu ise saygıdır. Öncelikle karşımızdaki insanı bir Hristiyan olarak, bir Yahudi olarak, bir Budist olarak, bir Alman olarak, bir İngiliz olarak değil, sıfatlarıyla değil, doğrudan cevheriyle insan olarak dikkate almak ve saygı göstermek zorundayız. Bildiğiniz gibi klasik felsefenin diliyle söylersek, Arazlar, nitelikler gelip geçicidir. Esas olan öz cevherdir. Dolayısıyla özü dikkate almak zorundayız. İnsanın tek bir özü vardır, insan olmaklıktır. değerlerin hepsi sıfattır. Bu açıdan, başta İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı olmak üzere, tüm Avrupa'da yaşayan, hatta dünyada bulunan, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayan diğer insanlara şunu öneriyorum. Bilmek evet fakat yeterli değil. Birbirimizi tanımalıyız. Müslümanlar için bunun özel bir anlamı var. Sadece ilim geleneğimizi değil aynı zamanda irfan geleneğimizi de ihya etmek zorundayız. Anadolu'da, Konya'da inşa edilmiş ilimle, fıkıhla, kelamla iç içe olan irfan geleneğimizi dikkate almadığımız müddetçe modern dünyanın meydan okumalarına anlamlı bir karşılık vermek zordur. Nitekim bu dünyanın önemli ismi Yunus Emre'nin gelin tanış olalım, işi kolay kılalım sözüne baktığımız zaman gelin birbirimizi bilelim demiyor. Gelin tanış olalım, tanışalım. Birbirimize gidip gelelim, birbirimizle oturup konuşalım. Hatta bazı versiyonlarında bu tanış olmak, birlik olmak, gelin birlik olalım. Şimdi birlik kelimesi hemen insanların zihninde farklılıkların ortadan kaldırılması, niteliklerin giderilmesi olarak görülür. Halbuki bir kümenin elemanları farklı niteliklerde olan unsurlardan oluşabilir. Bu da bir birliktir. Dolayısıyla insanlık kümesi eğer evrensel bir küme olarak düşünülürse, bu kümenin tek tek mensuplarının farklı olması onların insanlık kavramında müşterekliklerinden dolayı bir birlik Olmalarını zaten sağlar. Dolayısıyla tanış olmak, birbirini tanımak, birbirini bilmekle ifade edilemez. Birbirini bilmeye indirgenemez. Şimdiye kadar söylediklerim, özetlediklerim. Biraz önce başta yaptığım eleştiriyle muhatap olmamı sağlayabilir. Çok güzel edebi, felsefi ifadeler, güzel vecizeler. Ama gerçeklikle alakası ne bu söylediklerimin? Şimdi burada önemli bir konuya değinmek istiyorum. Genelde insan zihni tutumu, felsefi açıdan bakarsak iki uç arasına gidip gelir. Ya A'dır ya değil A'dır. Ve bütün tartışmalarımızı da işte tez ve antitez dediğimiz yapı üzerinden sürdürürüz. <gülüyor> Bir tarafta eleştiri bir tarafta uyum deriz Bir tarafta iyi deriz bir tarafta kötü deriz Bir tarafta doğru deriz bir tarafta yanlış deriz Ve bu iki Ucu daha sonra birleştirmeye Çalışırız orta yolu Bulmaya çalışırız bütün orta yol Arayışları tembelliktir İki farklı ucu Matematiksel olarak analiz edip ikiye bölüp Ortasını almak çözüm olarak görülür genelde bu doğru değildir doğru olan insanın doğasına ilişkin olanla yüzleşmektir insanın doğasını tasfiye etmek temizlemek değil bütün tanış tartıştığımız kavramlar ister uyumlu ister eleştiri ister doğru ister yanlış hangi kavram çiftini düşünürsek düşünelim arkadaşlar hepsi insan doğasıyla alakalıdır insan doğası çatışmacı bir yapı üzerine kurulur Dolayısıyla insan doğasını tırnak içerisine alarak iş göremeyiz. Gerginlik de lazım, uyum da lazım. Eleştiri de lazım, övgü de lazım. Eleştiriyle övgünün ortasını almanın bir anlamı yok. Fazla gelerseniz kopar. Fazla uyum sağlarsanız uyursunuz. Uyum da çok güzel bir şey değil ki. Sınırsız bir uyum insanları uyutur. Sınırsız bir gerginlik insanları kopartır. Dolayısıyla... Korkmaktan, korkmadan, korkmaktan, korkmadan insanın doğasıyla yüzleşmemiz lazım. i̇bn Sina'nın öğrencilerinden Ömer Sehlan es güzel bir sözünü burada hatırlatmak isterim. Yönlendirilen korku insanın en büyük mürşididir. Yönlendirilen korku insanın en büyük mürşididir. Dolayısıyla... İki aşırı ucu dikkate alarak belirli sabiteler yaratmak insani meseleleri çözmemizi sağlamaz. Sadece geçiştirmemizi sağlar. Çünkü tabiatta olduğu gibi hayatta da esas olan saf sabiteler ya da saf değişkenler değildir. Süreçlerdir, örüntülerdir, harekettir. Dolayısıyla bugün sabit olarak gördüğümüz bir şey yarın bir değişkene dönüşebilir. Dün değişen olan bir şey bugün bir sabite halini almış olabilir. Dolayısıyla tarihi sürece baktığımızda belli bir dönemde mutlak kabul ettiğimiz şeylerin belirli bir dönemde saçma olduğunu hükmetmiş bir insanlık tarihi var önümüzde. Bunu size bilim tarihinden, felsefeden örneklerle temellendirmem mümkün fakat bu konuda vaktinizi almayacağım. 3000 yıllık kozmolojinin 17. yüzyıldan itibaren ne kadar Garip bir şey olduğunu insan üretti. Fakat burada eski kozmoloji üreten de insan, yenisini de üretin insan. Buna dikkat etmemiz lazım. Kozmolojilere, üretilen cevaplara takılmamamız gerekiyor. İnsanlar genelde cevaplar, yanıtlar üzerinden düşünüyorlar. Halbuki sorular üzerinden düşünmek lazım. Ve en büyük soru insandır. Dolayısıyla insanın tarih boyunca ürettiği yanıtları öne çıkartıp, Bunlar dini yanıtlar olabilir, ideolojik, siyasi, felsefi, bilimsel hiç fark etmez. Unutmayalım ki bütün ürettiklerimiz yarın efsane haline alacaktır. Dünün bilimin nasıl bugünün efsanesi ise, bugünün bilimi de yarın efsanesi olacaktır. Ama insan bunları üreten bir varlık olarak devamlı duracaktır. O açıdan ben İbn-i Sinacı felsefenin insanı tanımlarken geliştirdiği kavramın karşısına İbnü Tüveyn'in insanı tanımlarken geliştirdiği insan tanımını koymayı teklif ediyorum. İbn Sina insanı düşünen canlı olarak görür. İbnü Tüveyn ise insanı uyanık canlı olarak görür. Yani şuur halinde olan hay bin yaksan uyanığın oğlu diri. Ama İbn Sina ise el hayvanun natikun düşünen canlı. Elbette düşünmek insani'dir. Ama tek başına yeterli değildir. Önemli olan insanın sürekli ayık, sürekli şuur halinde, sürekli gergin olmasıdır. Dolayısıyla insani meseleler için doğu orta yol yoktur. Sürekli bir yüzleşme söz konusudur. Burada ölçü başkasının varlığını, daha doğrusu şöyle diyelim, kendi varlığını başkasının yokluğuna bağlamadığı müddetçe... Her türlü konu müzakere edilmeye açıktır. Biz genelde meselelerimizi çözerken başkalarını yok ederek kendi varlığımızı idame ettirmeye çalışmayı tercih ederiz. Savaşlar bunun için çıkar. Halbuki kendi varlığımızı ancak başkasının varlığıyla zenginleştirebildiğimizi düşünürsek ve kabul edersek, başkasının varlığını kendi varlığımızın olumlaması olarak görürsek o zaman, daha sahici ve insani işler yapmamız mümkündür. Bu açıdan başta söylediğim gibi anlamaya çalışmak anlaşılmanın ilk şartıdır. Siz anlamaya gayret etmezsiniz anlaşılmayı beklemeyin. Sizi anlamaya çalışan kişi ancak siz onu anlamaya çalıştığınız bir gayret gösterdiğiniz zaman sizi anlamaya yönelir. Yönelme tek yönlü değildir. Şunu unutmamamız gerekir. Ne kadar bilirsek bilelim, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi, bildiğimiz karşı taraftan anlaşıldığı kadardır. Büyük alim olabiliriz, büyük filozof olabiliriz ama karşımızdakine irtibat kurmada, o bilgimizi ona tanışıklık yoluyla aktarmada, eğer zaaflarımız varsa o kişinin bizim bilgimizle olan ilişkisi kesinlikle inşa edilemeyecek bir yapı gösterir. Şimdi burada söylediklerimi Türkçenin güzel bir ifadesiyle temellendirmek isterim. Dedim ki ne uyum ne eleştiri tek başına çözüm değil. İnsan tedirgin bir varlıktır. Türkçede tedirgin kelimesi söylemek, konuşmak, demek anlamına gelir. Kök anlamı da dedirticidir. Dolayısıyla Türkçe açısından olaya baktığımız zaman yaşamanın insan yaşamasının kökeninde varoluş tedirginliği yatar. Tedirginlik insanı sarkaç misali ümit ile korku arasında salınım halinde kılar. Dolayısıyla hiçbir sabiti yoktur. Sabiteler ve değişkenler bu sarkaç içerisinde Bizatiği değişkendirler. Çünkü e, insanın tedirgin olması, bizatihi var olması hakkındaki endişesine dayanır. Endişenin farsçada düşünmekle ilişkili olduğunu hatırlamalıyız. Eşya, hakkı, eşya önünde bir ürperti hissederiz. Hayat karşısında yerginizdir. Yaşamak bizatihi bize bir telaş verir. Anlamımız konusunda sürekli bir sorgulama içerisindeyiz. Çünkü insan evrene baktığı zaman kendisini varlığın bir devamı olarak hissedince hem bir güvenlik hem de bir kaygı, bir tedirginlik hisseder. Modern kuantum teorisi açısından baktığımızda bile evrendeki tüm kıpırtının kaynağı maddenin tedirginliğidir. Madde de tedirgindir çünkü. Dolayısıyla tedirgin olmak bizi varkılar. Güvenli limanlar aramak insan için bir hayaldir. Dolayısıyla insan ancak uykuya daldığında kendini güvende hisseder. Yani ancak kendi dünyasına çekildiğinde, o başta Herakleitos'a atıf yaptığım, Herakleitos'un cümlesinde dile gelen kendi rüyasına daldığında, kendi uykusuna kapaklandığında kendini güvende hisseder. Ama uyandığında o tedirginlik tekrar yakasına yapışacaktır. Buradan korkmamamız lazım. Tedirgin olmak bizi var kılan, bizi insan kılan en önemli şeydir, özelliktir. Dolayısıyla tedirgin olmak bizatihi insan olmakla eşdeğer ise eğer, bunun çözümü herkesin kendi uykusuna çekilmesi, kendi rüyasına dalması değil, tam tersine kendi cinsleriyle, türdeşleriyle muhatap olması, onlarla konuşması, tanışmasıdır. çünkü acınma vaktim vardı, değil mi? Bir saat demişti bana, değil mi? 40 dakika mıydı? Ne kadar var? Evet. Şimdi bu felsefi edebi cümlelere ve analizlerden sonra sosyal bilimci meslektaşlarıma şöyle bir teklifte bulunuyorum. Genelde sosyal teoride inşa edilen modeller sabitelere dayalı modellerdir. Bunun yerine çok değişkenli, parametrik ilişkileri ilişkilere sahip, kinematik kavramsal örüntüler geliştirmek zorundayız. Yani insana, hayata ve topluma ilişkin soru ve sorunları sabit, tek yönlü, hareketsiz modellerle çözmeye çalışmak yeni uykular yaratmaktan başka bir şey değildir. Tekrar ediyorum, çok değişkenimiz var. Parametrik ilişkiler var. Yani her ilişkinin doğası diğer değişkenleri de belirliyor. Kinematik, yani hareketli, kavramsal örüntüler. Sabit modeller değil. Bunu niçin yapmamız lazım? Şunun için, genelde insanlar gündelik hayatlarında doğru bilgiyle ve iyi davranışla yetinirler. Yani doğruyu bilmek, fizikte, matematikte, sosyolojide, hangi alanda olursa olsun... Doğru bilgiyi bilmek, halbuki doğru teori bağımlıdır. O bilimin ya da o paradigmanın ürettiği teorilerle ilişkilidir. Ya da iyi davranmak, halbuki iyi davranmak insanların değer dünyasıyla kayıtlıdır. Sizin dininizin size iyi dediğini başka bir din kötü olarak kabul edebilir. Hem doğru hem iyi kayıtlı olan bir şeydir. Burada üçüncü bir kavrama ihtiyacımız var. Bu kavramı da, Osmanlı dönemi düşünürlerinden Mehmet Kafiyeci'den alabiliriz. Mehmet Kafiyeci, Bergamalı Mehmet Kafiyeci, Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşamış bir Osmanlı düşünürü. İnsan hayatının olmazsa olmaz üç temel kavramından bahseder. El-Sıdk fil-Hak, gerçeklik hakkında, olgu ve olaylar hakkında doğru bilgi. El-Hayr fil-Amel, davranışlarımızda yaşadığımız toplumun kabul ettiği, iyi davranış biçimleri ve el istikame fil ahval yaşamamızda yön dolayısıyla sadece doğru ve iyi yetmez bir de istikamet sahibi olmamız lazım felsefi olarak doğruyu analiz edebiliriz iyi analiz edebiliriz ama gündelik hayatımızda ahvalimizde ki ahval kelimesi klasik İslam felsefi literatürünü bilen arkadaşlar hatırlayacaktır Değişken olan demektir hal. Ahval çoğulu değişken olan. Çünkü insanın halleri ve ahvalleri sürekli değişime konudur. Burada öne önemli olan hale ahvale takılıp kalmak değil onun istikametini iyi belirlemektir. Bu açıdan Fatiha suresindeki esratul mustakim kelimesini doğru yol olarak değil istikameti olan yol olarak çevirmekte fayda var. Çünkü bize sadece doğru ve iyi değil, istikameti olan bir yön lazım. Ahvar kelimesini değişken olarak ifade eden irfani geleneğimiz şunu söyler. Nasıl ki tabiatta Cenabı ı Hakk'ın tecellilerinin tekrarı yoktur, insan hayatında da tecelliyatın e, tekrar yoktur. La tekrar fittecilliyat. Tecelli canabaaktan sürekli olarak sadır olan bir şeydir. Dolayısıyla e, tabiattaki ki modern bilim bunu bize veriyor. Modern bilim felsefesi e, bu açıdan baktığımızda insan hayatında da tecellinin sürekli olduğunu, insan hallerinin sürekli farklılaştığını görmemiz lazım. Bunu sadece toplumda değil kendi kişisel psikolojik hayatımızda da görebiliriz. Başka bir değişle felsefi olarak ifade edersek tabiatın bilgisi nasıl insan gözlemciye bağlıysa hayatın bilgisi, hayata ilişkin her türlü bilgi de insan yorumcuya bağlıdır. Yorulmak, yormak ancak belirli bir yorgunlukla alakalıdır. Dolayısıyla her türlü insani edimin, hayata ilişkin her türlü olgu ve olayın bir yorum meselesi olduğunu idrak etmemiz lazım. Zaten bugün e, pek çok e, uzman hocamız da bu yorumları bizimle paylaşacak. Bizde e, bir yorgunluk çok güzel bir kelime yormak kelimesi yorgunluktan geliyor. Çünkü ancak yorulursanız yor, yorumlamış olursunuz. Hep birlikte o yorumlara katılıp e, pay alacağız. Hint düşüncesinde ilginç bir ifade vardır. Yalnızca düşünmeyi Doğru düşünmeyi sağlayacak bir mantık kurmak yeterli değildir der Hintli bilgeler. Aynı zamanda aklı da barışa kavuşturacak bir mantık kurmalıyız. Çünkü aklı karışık, barışık olmayan, karışık olan, kendisiyle barışık olmayan dışarıyla da barışık olamaz. Çünkü kendisiyle barışık olmayan insanın dışarıya teklif edecek bir şey yoktur. Çünkü maddi ve manevi güvenlik sorunu yaşayan bir insan dışarıya ancak saldırır yine çünkü yarına ilişkin bir öngörüsü olmayan insan bugününü kurtarmaya çalışır ve bunun içinde her türlü vasıtayı mübah görür bugün özellikle Avrupa'da ekonomik kriz neticesinde ortaya çıkan durumların en önemli gerekçesi ve nedeni dini ya da ideolojik değildir bunlar bir ensuman olarak kullanılmaktadır İnsanlar yarını öngörecek bir güvenlik sendromu yaşıyorlar. Maddi ve manevi açıdan yarını öngöremeyen insan kesinlikle saldırgan olur. Onun için e, insanlara yarınlarını öngörebilecekleri bir e, hem ekonomik hem de e, anlam dünyası sunmamız lazım. Başka bir açıdan olaya baktığımızda, İrfan geleneğimiz bunu şöyle ifade eder. Önemli olan insanın kendisini dünyadan ve diğer insanlardan koruması değil. Önemli olan insanın dünyayı ve diğer insanları kendisinden korumasıdır. Biz genelde dışarıya yönelik bir güvenlik arayışı içerisinde oluruz. Dışarıdan gelecek, gelecek tehlikelere karşı kendimiz hazırlarız. Tedbir alırız. Halbuki... Dışarıya vereceğimiz tehlikeleri kontrol etmemiz lazım. Bu nefsi terbiyeyi, bu irfani dili geliştirmemiz lazım. Çünkü eğer insanlar kendilerini kontrol edebilecek, kendini terbiye edebilecek ve insanları, hatta çevreyi, hayvanları, bitkileri kendisinden koruyabilecek bir anlam değer dünyasını geliştirdiklerinde zaten insanlar onlardan emindirler. Hadis-i şerifi hatırlayın. Mümin olmanın Kemal şartlarındandır insanların elinden ve dilinden salim olan olmak değil mi? O açıdan infani gelimiz açıdan olaya baktığımız zaman tedbir ve emniyeti dışarıda değil kendi içimizde aramalıyız. Şimdiye değin dile getirdiklerimizi bir dil oyunu olarak görebilirsiniz. Bu bütün kavramsal konuşmalar için geçerlidir. Ancak... Benim mensup olduğum felsefi gelenek, düşünceyi sözcüklere indirgeyen bir gelenek değildir. Doğrudan anlama indirgeyen bir gelenektir. Anlam kaybedilince o anlamı üreten insan da kaybolur. Çünkü anlam bizatihi insanın kendisi olarak kabul edilir. O açıdan düşünceyi yalnızca verili bir dilin sentaksına ve semantinine indirgeyemeyiz. Başka bir deyişle, ne Heidegger gibi ne de Wittgenstein gibi Dil dünyayı kurmaz. Dil dünyayı yalnızca ifade eder ve dile getirir. Çünkü dünyayı kuran dil değil, insandır. İnsan benim mensubiyet duyduğum geleneğe göre anlamın bizatihi kendisidir. Bu nedenle söylenenler bir dil oyunu değil, doğrudan insanın anlam dünyasından devşirilen cümlelerdir. Yine bu nedenle insanı dikkate almaya bırakın insana zarar vermeyi insanı rencide eden hiçbir çözüm çözüm değildir insanı rencide eden hiçbir çözüm çözüm değildir çözümsüzlüktür çünkü bütün çözümler ister dini ister siyasi ister iktisadi ister ideolojik bütün çözümler insan içindir insan için var olmalıdır insanı yok eden insanı tırnak içine alan İnsana zarar veren ve insanı rencide eden hiçbir çözüm, çözüm olarak anlamlandırılamaz. Son olarak, bizim geleneğimizde Bağdat'ta yapılan bir uygulamayı hatırlatarak cümlelerime son vereceğim. Geleneğime, söylediklerimin geleneğimdeki karşılığına bir atıfta bulunmak istiyorum kısaca. Bağdat'ta 9. ve 10. yüzyıllarda kaynaklarımıza bildirdiğine göre düşünürler, entelektüeller, elitler bir ev ayarlamışlar. Ve bu evin en önemli özelliği şu, kapıdan girerken herkes mensubiyetlerini kapının dışına bırakacak. İçeride yaptıkları konuşmalarda mensup oldukları dine, münasip oldukları siyasi gruplara, ekonomik sınıflara atıf yapmadan meseleleri tartışılacaklar. Çünkü şöyle bu e, evin kapısında şöyle bir cümle yazar. Eşkelen nasu nas İnsan insana soru sorabilir. İnsan insan için soru sorabilir. İki şekilde tercüme edebiliriz. Yani herhangi bir mensubiyeti öne çıkartmaksızın insan üzerine insanlarla insanca konuşmak mümkündür. Teşekkür ederim.